Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Salat ve selam efendim hocam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme. Ehlü beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab'lerini büyüleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlerin üzerine olsun. Olmuş, hat gitsin ya. Herhalde sana olur Evet. Kardeşler, geçenki dersimizde cehalet meselesi ve cehalet meselesi, cehaletin özülü olup olmaması ve bununla bağlantılı olarak yine cehalet ile alakalı olan bir takım konulara ne yapmıştık? Gireceğimizi söylemiş ve ilk dersimizi işlemiştik. En son ki işlemiş olduğumuz noktada tekfirin şer'i bir hüküm olduğunu ifade etmiştik ve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 ne diyor İmam Tahavi? Hanefi ulemasının görüşü de budur ki en ufak bir şüphe girdiği zaman ne yapacaksınız? Onunla hüküm vermeyeceksiniz. Bir de enel İslam'e ya'lu diyor. Bakın burayı ben ileriki derslerde detaylıca işleyeceğim. Yani bu sizin karşınıza bu kelime fazladan gelecek. Nedir? İslam'ın kalebe çalması, İslam'ın fazlalaşmış olması.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 Her kim bir aleyhissalatu vesselam bizim namazımızı kılarsa, her kim bizim kıblemize yönelirse, her kim bizim kestiğimizi yerse, o malı ve kanı korunmuştur bizdendir aleyhissalatu vesselam. Kalbide ne olacak? Kalbi Allah'a kalmıştır. Bu hususta Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'da nakledilmiş ve insanların iman etmeden önce imtihana çekilme diye bir şey söz konusu değildir.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 işte İslam bu anlamda galibe çalar ve yembeğil alime. Alime şunu gerekir. Dediğimiz gibi tekfir ilim ehlinin işidir ve alime şu gerekir. İza rufi'a ileyhi haza herhangi bir kimsenin hakkındaki bir mesele ona getirilirse ella yubadira bir tekfiri ehli İslam. İslam ehlinin içerisinde herhangi bir kimseyi tekfirde öne çıkmamasıdır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 bir takım görüşleri ortaya koyar. Özetle şunu söylerimdir: Feyyibu ala men nasah nefse. nefsine nasihat etmek isteyen kişi, Nefsi için hayır isteyen kişi, nefsine faydalanabileceği bir nasihatta bulunmak isteyen kişi diyor. Bilsin ki el la fi hazihi meseleti illa bi ilim. Tekfir meselesinde ilim olmaksızın konuşmasın.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 Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisidir açık olacak. Bu bağlamda devamıyla der ki bakın ve yahzer min ihraji raculin min al-islam bi Aman ha kendi algılamasından dolayı bir insanı İslam'ın dışına itmekten çekinsin. Bundan mutlaka sakınsın. Ve istihsani akli aklı hoş görüyor diye de böyle bir şey yeltenmesin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 İlim, ilim ehlinden, ilim talebesinden alimin dizinde durarak terbiye edilerek, ondan kavrama alınarak öğrenilir. Onun için eski alimlerde onlar konuşurlarken, e, konuşur ama kaç tane hocası var? İki yüz tane hocası olan alim var, bin tane hocası olan alim var değil mi? Bukhari öyle diyordu Ben binin üstünde hocadan ders aldım diyordu. Ve bizimki daha Bukhari, yani Bukhari'nin on sayfasını okumuş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 bir baktığınız zaman kesinlikle diyorsunuz ki şeytan almış evirip çeviriyor. Daha geçen iki gün önce rastladım Facebook'ta. Ali Kıran başkasının herifin oğlu almış kılıcı evine. Falanca grup diyor. Hepisi kafirdir. Falanca grup diyor. Hepisi kafirdir. Şimdi kendisine yazanlar da alttan alıyorlar. Kardeş niye öyle diyorsun? Çünkü yok canım dese sen de kafirsin diyecek. Eğer 5 saniye beklerse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 ve onunla ilgili tekfir meselesinde el İşte bu tekfir meselesinde bir şey. İşte bu da bir şey. İşte bu da bir şey. İşte bulduğu müddetçe bir şey. İşte bu da bir şey. İşte bu da bir şey. İşte bu Burası balıklama tekrinin üzerine atlamayacak, balıklama tekrinin üzerine atlamayacak. Tam tersi sakınabildiği kadar mümkün olduğunca diyor İmam Gazali sakınacak. Fakat istiba hatta dimâi ve alamvâli min al-musallîn ila al-qiblât al-mustarriḥîn bi-qawlillâ ilāha illā Allah Muhammädur Rasûlullah, la ilaha illallah Muhammädur Rasûlullah kelimesini söylemiş olan kıbleye yönelmiş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 yani onun küfründen beri olmak, ikincisi tekfir. Yani birisinin kafir olduğuna hükmetmek. Birincisi fiildir, ikincisi sözlüdür. Birçok Müslüman bunu karıştırıyor. Bakın tağut değil mi? Allah Azze ve Celle Kur'an'da sekiz yerde tağuttan bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Bu Kur'an'daki sekiz yerde Allah Azze ve Celle tağut'un ee, küfür edilmesi ve onun inkar edilmesinden bahsetmiş mi? Bahsetmiş ve bunu imanın şartı koşmuş mu Rabbimiz? Koşmuş. Femen yekfur bit tağuti Her kim ki tağuta küfür ederse, tağutu inkar ederse Bakın bu Allah Azze ve Celle'nin imanın şartı gibi koşmuş olduğu tağutu inkar etmek tağutun mutlaka kafir olduğunu dille söylemek değildir.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 İlla ki dille olacak diye şart değildir. Ben size bunu delini getireceğim. İleride göreceksiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabesinden bir tanesine sahabesinden bir tanesi kazada, savaşta karşıdaki insanlar dediler ki la ilahe illallah Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o sahabesi tuttu onları öldürdü. Aleyhissalatü vesselam dedi ki sen nasıl yaparsın bunu? Dedi ki Allah'ın Resulü onlar böyle bir şey söylemiyordular. Onlar diyor aleyhissalatü vesselam korktular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 Kafire kafir demeyenler kafirdir diyen delilinin dışında bana mutlaka kafire kafir demenin imanın şartı olduğu ası takdirde insanı kafir yaptığı hakkında delil getirsinler. Ayet getirsinler. O yüzden bu işte ileri gitmiş olanlar adam imanı gerektiğini söylüyor. Yani buradaki tağutu kafir demiş oradaki tağutu tekfir etmiş. Efendim işte Yemen'deki tağutu da tekfir ediyor musun? diyor.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 Böyle delilleri var. Araf suresindeki delil var, ayet var. Hani biz sizin zürriyetinizde ne almıştık? Söz almıştık. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Yarın diyor Rabbimiz inkar etmemeli için biz sizden bu sözü almıştık. Evet. Bunu delil getiriyor. Allah diyor bak bu delili sana vermiş. Bu senin fıtratında var. Allah diyor sana akıl da vermiş. Neyini mazun olacaksın sen daha Allah Allah. Hani sen ehl-i sünnettin? Ehl-i sünnete göre aklın rolü nedir?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 yüceliği, büyüklüğü, bu kainata bir yaratıcısı olduğunu, kendisinde onun yaratmış olduğunu bunu bilmek rububiyet tevhidine geçerlidir. O ruhiyet akıl ne kar eder ki? Akıl ne bilir ki der. Hadi buyur bu alime cevap ver. Sefer havale de bu görüştedir. Allah kendisinden razı olsun. Ne diyeceksiniz? En kötü ihtimalle ihtilaf yok mu? <gülüyor> bakın en kötü ihtimalle ihtilaf var ve bu alimler birbirlerini da tekfir etmemişler.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 Ya bir insan bu kadar mı ahmak olur? Yani imkan olacak diline döşeyecek kemiği ki konuşmasın. Sana mı kaldı bu? Allah'tan korkmaz insanlar. Nedir bu insanların nefret ettirdiniz, ettirdiniz, ettirdiniz? Üç tane Müslüman çıkıyor, Allah'a teslim olacak, onların da burnundan getiriyorsunuz. Allah'ın Rasulü elini öptürmüş. Şirk mi koştu? İnsanlar kendisi kul köle mi edindi?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 Yani Allah bunları yerini bile geçirmiyor de bunlar çok mu haklı oldukları zannediyorlar. Bir insan haddini hududunu ne yapacak bilecek. Bir parça ilim koksun ve onlara akıl veren kardeşler de dikkate alsınlar. Bu bağlamda onlar sakınacağı gibi bir de sakınma yani tekfir etmeyeceğim diye çekinenler. Dedik ya onlar da birkaç kelam gider. Kafir mi? Yok aman aman aman. Ama mümkün değil. Ya adam yani o kadar ki Obama kâfir mi dese duruyor acaba kâfir değil mi demin mi? Ya bunlar da rezil. Tekfir şer'i nedir? Şer'i bir hükümdür. Şartları yerine gelirse, manileri ortadan kalkarsa ve açık ortaya çıkarsa kâfirdir bu. Allah Azze ve Celle ayetinde biz ne bilelim canım kâfir olduğunu ya kâfir ölmezse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 sorumlu tutmuştur. La yukellifullahü nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün dışındakinden sormaz. Bu kadar. Allah azze ve celle kimseyi güç yetirdiğinin dışındakiyle mükellef tutmaz. Kur'an'da bununla alakalı kardeşler delillere gelerek bu arada bakayım. Başka bu hususta zikretmem gereken bir şey var mı? Allah-u Alem hepiniz zikretmişiz. Evet kardeşler. Arap Suresi 138-139 Vacaiz Nabi Beni İsrail el Biz diyor Rabbimiz İsrailoğullarına denizini yaptık, denizden geçmelerine takdir ettik. Fa etev ala denizden denizin yarılması mucizesinden geçtikten sonra İsrailoğulları bir topluluğa geldi. Ne yaptılar? Bir toplulukla karşılaştılar, uğradılar. Ki o topluluk yaqufuna ala astnamin lehum kendilerine ait putları vardı. Ve o putlarına boyun eğiyordular. Putlarına itaat edercesinde ondan dua isteyip yalvarırcasında putlarına ne yapıyordular? Meylediyordular. Hz. Musa'nın Müslümanlardır diye Mısır'dan alarak hem de denizin yarılma mucizesini gördükleri halde kalktılar dediler ki ya Musa ilahen, bunlar gibi bize bir put yap dediler. Hz. Musa'ya. Bak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 Yine hak gözüktüğü halde ne yapan? Batıla göğüs ve batıla inat edenler. Hak geldiği halde Lut aleyhisselamın ordu olması değil mi? İlmin geldiğini göstergesidir. Hala zıttına amel ediyorsunuz. Ahkâf suresi Ahkâf suresi 23. ayet Bakın bu ayette yine Hud aleyhisselamın sözü Hazreti Hud ey ben size azabın dokunmuş olmasından ne yapıyorum?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 وَلَكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجْهَلُونَ Ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Cehalet. Burada da cehalet bile ne anlamda? Hakikati gördüğü halde, değil mi? Aksine tavır ortaya koymak anlamında. Hz. Hücut Aleyhisselam varlığı bu. En'am suresi, 111. ayet. Allah-u Teala önceki ayetlerinde diyor ki, Allah'tan başka şeylere kulluk edenlere,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 Yine Mekke müşriklere hakikat olursa niye uymayalım diye atıp kestiler geldi buradaki cehaleti yine ki kardeşler yine aynı cehalet çünkü hemen devamındaki ayetinde Allah-u Teala diyor ki o kezler ki cənli kulli nebiyen aduven li aduven işte biz böyle peygamberler düşmanlar kıldık burada da yine ne gelmiş peygamber gelmiş burada peygambere ne yapmışlar düşmanlık etmişler İşte cehalet Allah bunları cahillik edenleri diye yine böyle göstermiş.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 çok sıkışık olduğu halde, iffetinden ve onurundan dolayı da, hiç kimseden yardım istemeyenler için dedi ki, lil الَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yoluna kendilerini has ettikleri için, fakir durumda kalan ve, sıkıntı içerisinde olanlar ki, onlar Allah'ın yolunda koşturmaktadırlar. buhumul الْجَاهِلُ اَغْلِيَا Cahildir, onu ne zanneder? Zengin zanneder. Niye? Çünkü o kadar...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 Ne zaman ki onlar Aziz'in yanına girdiler yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiler kardeşleri. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girince Hz. Yusuf Aleyhisselam hani onları tanıdı ve konuşma şöyle geçiyor. Hz. Yusuf diyor ki Hel alimtum ma faaltum bi Yusuf'e Yusuf'a Yusuf ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Ve akhi iz entum cahilun."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 allah Teala buyurdu ki, Rahman'ın o kulları yeryüzünde ağır başlı yürürler. Ve izâ kâtobehumul câhilûne kâlû selâme Kendilerine cahiller uğradığı zaman selam olsun derler. Buradaki cahil yani ne yaptığını bilmeyen, oturup kalkmasını bilmeyen, abuk sabuk işler yapan adam allah Teala cahil demiş. Yine aynı cehaletin kullanmış olma anlamı bu. En'am suresine geleceğiz. 35. ayet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 Sadece bilmemek mazeret midir diye konuşursak eyvallah. Aba sen cehalet mazeret değildir der. Kur'an'daki eyyuhel cahilun. Ey cahiller ifadesini bana delil getirirsen ben de sana ki Kur'an'da cehalet öyle değil. Anlatabildim mi? Ve Rabbimiz tebareke ve teala'nın bu kavramın için nasıl doğrulmuştu bizim için çok önemli. Çünkü Rabbimizin maksadını yakalamada bu çok önemlidir. Araf suresi 190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 Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ona der ki o sen ehlinden değil ey Nuh o neticesi ve amacına ulaşmamış bir ameldir. <gülüyor> İlmin olmadığı yani müsaadenin olmadığı hususta benden bir şey isteme e'izuke en min minel cahiliyim cahillerden olmaktan seni sakındırırım ey Nuh diyor Allah Azze ve Celle. Yani sana ben gerçeği göstermişim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 zina, pislik, ahlaksızlık ve bunlara meyil etmiş olmaktan dedi zindan bana nedir? Daha evladır. Zindanı daha çok severim. Eğer ki sen benden ya Rabbi onların tuzaklarını çekmezsen ben onlara meyil ederim de o kadınlara ve akumül cahilin cahillerden olur veririm. Buradaki cahiline yine hakkın dışına günah işlemek değil mi? Heh, hakkın dışına Günaha meyletmek. Sen beni sakındırmasan Allah korusun. Belki yarab bir günaha düşerim. Beni koru diyor. Çünkü bütün güzellikler Allah Azze ve Celle'dendir. Burada da yine cahil kelimesini de gördük. Gerçeğin dışında hata içerisinde düşmek. Hasas suresi 55. ayet. Hakeza 52'den itibaren okuyabilirsiniz. Allah yoluna kendisini itaat adamış, iman etmiş, kalbiyle Allah azze ve celle'ye bağlanmış, Allah'ın ayetlerini okuyan ve bu usta sabreden, iyilikle e, kötülükleri iyiliklerle defeden, cahillere uymayan, Allah yolunda infak edenler Rabbimiz zikrederken der ki: Onlar bir kötü söz, boş iş gördükleri zaman ne derler? Bizim amellerimiz bize de sizin ki sizledir. Selamun aleyküm la cahili. bir cahillere uymayız dediler.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 Maide suresi 50. ayet. Efahukmü'l cahiliye. Onlar cahiliyen hükmünü mü arıyorlar? Allah azze ve celle hükmü dururken cahiliyen hükmünü mü istiyorlar? Ki burada cahiliye bildiğiniz gibi kavramı olarak Allah'ın göstermiş olduğu hükmün dışına her türlü hüküm içeren nizam, düşünce. Ahzab suresi 33. ayet. Cahiliye yürüyüşüdür Allahu Teala. Cahiliye yürüyüşü gibi yürümeyin kadınlar. Burada onların hayatlarına izahı vardır. Yani müşriklerin ahlaksızların ve hakkı bilmeyenlerin kadınlarının yürüdüğü gibi yürümeyin ey mümin kadınlar. Siz onlara benzemeyin. Onlar gibi oturmayın, onlar gibi kalkmayın, onlar gibi cilalanmayın, onlar gibi boyanmayın, onlar gibi topuklu ayakkabı giymeyin, onlar gibi sokağa çıkmayın diye cahiliye diye bu ifade kullanılır. Fetih suresi 26 Yine herkese ne vardır burada? cahilliye düşüncesi. Yine müşrikten hayatı kastedilmişti ki bu ayetlerin indiği dönem Allah'ın Resulü'nün zaten ilmin ortada gezdiği bir dönemdir. Açık bir şey buradan çıkmaz. Cehalet kelimesi bu anlamda kullanmış kardeşler. Bu insanların tartışmaya çıkarttığı gibi cehalet maziyet değildir kelimesindeki ceharetin bu ayetler hangisiyle alakası var? Hiçbiriyle ey yuhel cahilun, ey cahiller demiş Allah'ın Resulü. Yani Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz ey cahiller diyorlar ki bak onlar Allah'tan başkasına kulluk eden sapık topluk olduğu halde onlar cahil olarak Allah'ın peygamberi onlara kafirler dedi. Değil mi? Kafirler. E bize diyor ki ya zaten Allah'ın Resulü bunu söylüyor. Yani bunu söyleyen peygamber olması Zaten onlara ilmin gittiğini göstermiyor mu? Senin bile delil mi olur? Peygamberin sözü gelmiş, peygamberin kendi orada. Ha kaldı ki önümüzdeki dersten itibaren biraz daha şimdi detayına gireceğiz kardeşler. Önümüzde işleyeceğimiz ilmin ulaşması ve uyarıdan sonraki mesuliyet. Kur'an'da ilim geldikten sonra sorumluluk olduğuna dair ayetler. Bu ayetleri ben size teker teker işleyeceğim kardeşler. Ondan sonra sırada ne var? Ondan sonra sırada Allah'ın izniyle bir kimsenin Allah'a kulluk ederken kendisine yakışmadığı halde akidesini bozacak bir takım unsurları içerisinde cihaleten biriktirmiş olabilir mi? Bunun delillerini ayetlerden göstereceğiz. O konuları onu onu da işleyeceğiz. Ondan sonra. Allah'a kulluk ederken cehaletle ya da başka gerekçelerle mazeretin olup olmaması, yanlış tevil ve hata ile işlenmiş olan küfrün durumu, tevil yanlış yapılmış ya da hata ile küfrün durumu, küfür ve şirk fiilini işlese bile hüccet götürmeden tekfir edilemez diyenlerin görüşleri. Ve sonra da diğer reddiyeler ne yapacak? Bunlar gelecek. Sonunda halkın hakların hükmü gelecek. Burada özellikle bizim dikkate alacağımız hususlar, bakın sizin özellikle olaya kilitlenmeniz gerektiğini belirtmek istediğim husus şurasıdır. Bu meselelerin hiçbirisi mutlak olarak üzerinde işme edilen konu değildir. Bu görüşteki, bu kanattaki, bu görüşte olan alimler aksinde olan alimdir. Yine herkese özellikle bu mesele. Bir kimsenin tekfiri için ele alınabilecek mesele değildir. Bunu işleyeceğiz. Kendisini İslam'a nispet edenlerin Müslüman olarak addedilmiş olmaları gerektiğini göreceğiz. Ki mesela Şeyh Süleyman Ulvan'ı biliyorsunuz değil mi? Mesela Şeyh Süleyman Ulvan şu kanaattedir kendisi. Der ki, benim biraz önce söylemiş olduğuma benzer bir laf söyler. Alimler, önceki alimler birisi bir meseleye küfür hükmünü verdiği halde ne yapmamıştır diğerlerine siz niye kafire kafir demediğiniz gibi bir gerekçelerle gelmiş değildir. Bazı insanların bazı hasletler ile diyor bazı insanların bazı hasletler ile bir takım sapık görüşlerin bazı hasletlerini üzerinde bulundurmuş olması onlara o hükmün verilmesi için yeterli değildir. Bazı hasletler bulunabilir. Ama onların temel usullerinden birisine uyarsa Mesela dün biz neyi işledik? Mu'tezileyi işledik değil mi? Mu'tezilen kaç tane temel usulü vardı? Beş tane temel usulü vardı. Bir adam kalkar da mesela onlardan üçüncüsü olan değil mi? Üçüncüsü olan Allah'ın vaidi mutlaka gerçekleşmelidir gibi bir görüş ortaya koyar. Bunda devam eder ve bu aslı dile getirirse ona diyor mu'tezile ismiyle isimlendirmiş olmak söz konusu olur. Dolayısıyla bugün İslam ülkelerinin hepsini kafir gören, sadece iman ettiklerini, ispatinleri, mümin görenlere de harici deriz diyor. Bu hususta bu mesele bir de halkların hükmüyle alakalı. Hani bu insanları Müslüman mı göreceğiz, kafir mi göreceğiz? Haşa bununla alakalı. Bunları da inşallah irdeleyeceğiz. Ama önümüzdeki dersten itibaren biraz daha fazla ayetleri de işleyeceğiz. Sonra delillere ne yapacağız? Detaylı bir şekilde girmeye başlayacağız. Ta ki bu insanlar bu işin çocuk oyuncağı olmadığını bilsinler tekfirden kaçınanlar aynen yaban eşeğinin şey, he, yaban eşeğinin aslında kaçtığı gibi tekfiri gördün mü yani adam Obama'ya bile kafir diyemiyorsa buna ne diyeceksin sen daha onlar nasıl bir şerdi olduklarını bilsinler yine bugün ekmek peynir gibi tekfiri kullananlar onlar da nasıl bir şer içerisinde olduğunu bilsinler ve ikisi de orta yolu görsün diye inşallah ne yapacağız? işlemi yani devam ediyoruz. Allah bizi en doğru eylesin. <gülüyor>